Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulullah. Ve ala alihi sahbihi. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala. amma ba'd. Geçen hafta Buruç suresine mukaddimeyi yapmıştık zaten. İlk ayetleri işlemiştik. Meşhur sahih üstündeki kral çocuk hadisini şerh etmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz programı hızlandıracağız. E, bitmek üzere zaten kısa sureler. Nas suresine kadar ulaşacağız inşallah. Nas suresine ulaştıktan sonra ilmi devreler başlayacak. İlmi metinlerin Allah nasip ederse inşallah iyice irdelenmesi üzerinde ilmi böyle geçmiş selefin yazdığı akide metinleri üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bundan sonraki program içinde inşallah. O yüzden hızlı bir şekilde bitirmeye gayret edeceğiz. En son kaldığımız ayet 11. ayetti geçen hafta. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti kerimede diyor ki اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا صَالِحَاً لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ Hatırlayacak olursanız Ashab-ı bahsettikten sonra onların cehennemlik azap ehli olduğunu anlattıktan sonra Allah tam zıttını yani onların yaptığını zıttını yapan iman edenlere yakışan icraatları yapanları cennetle müjdeniyor. O iman edip de salih amel işleyenler işte onlara altlarından akan ırmaklar vardır. Altlarından akan ırmaklar ifadesi yani şimdi müşrik bir kavim Allah'ın kitabından uzak oldukları için anlamıyorlar diyor. Altlarından akan ırmaklar şimdi ayağın altından mu akıyor zannediyor. Oysa ki Firavun ayeti kerimede diyor ki Allah Firavun'un sözünü naklediyor. Ey kavmim diyor Mısır'ın mülkü benim değil midir? Ve bununla beraber altlarınızdan akan ırmaklar benim değil midir? Bu Araplarda bir tabir. Altlarından akan ırmaklar. Yani yanından nehir dere aktığı zaman o altlarından akan ırmaklar ifadesidir. Yani farklı tasavvur edilmesi gerekmez. Dediğimiz şekildeki cennette de mevcuttur. Baldan, sütten ve şaraptan akan ırmaklar herkesin bildiği şeyler. Allah diyor ki bu apaçık bir kurtuluştur. En büyük olan kurtuluştur. Ve Allah azze ve cel devamında diyor ki اِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ leşedid. Şüphesiz senin Rabbinin gücü şedittir. İntikamı, düşmanlarından aldığı intikamı nedir? Şediddir. Allah Azze ve Celle tuzak kurar. Biz bunu daha önce de anlatmıştık. Allah'ın tuzak kurması şu selefe göre. Selef diyor ki eğer hayatında günah ve masiyet varsa bu arttıkça Allah'ın sana nimeti arttıysa o zaman Allah'ın tuzağından kork diyor. Yani insan hayatı isyanla, fıskla, masiyetle Allah'ın yasak ettiği şeylerle doldurmasına rağmen Allah'ın ona verdiği nimetler artıyorsa bu Allah'ın ona tuzağıdır. Allah onlarla onu saptıracaktır demektir. Allah bu sebepten güç sahibidir, intikam sahibidir. Düşmanlarından ki düşmanlar sadece kafirler, müşrikler, münafıklar değil, Müslümanların fasıkları, Müslümanların günahkarları ve facilleri de bu tehdidin genel tehdidin içerisinde dirler. <gülüyor> İnne Rabb'e, İnne başyar Rabb'kaleşid. İnna huwa ve şüphesiz o Allah ki ne yapandı? Tam kudretiyle yaratan sonra onu döndürendir. Yani o yarattığı şey tekrardan eski burada öldür, öldürme diriltmeden konuşuyor. Çünkü biz öleceğiz. Allah bizi tekrardan dirirtecek. Allah bunlara kadirdir diyor. وَهُوَ الْغَفُورُ Vedud O Allah ki gafurdur. Ee, bağışlama sıfatıdır Allah subhanahu wa ta'ala gafur ismi. da Arapça وَدَّ sevgi kelimesini ifade eder. Vedud çokça Hani sevilen, kendisine muhabbet duyulan ve birbirlerine kulları sevdiren. O vedut isminin birçok manası var. Sevgi ifade eder. Yani Allah subhanahu wa ta'ala gafurdur, bağışlayandır. Allah subhanahu wa ta'ala veduttur. Yani sev kendisi sevilen, insanları birbirine sevdirendir. Nitekim Müslim hadisi sabittir ki Allah birini sevdiği zaman Cibril'i çağırır. Ey Cibril ben falanı seviyorum sen de sev der. Cibril gider gök ehline der ki Allah falanı seviyor siz de falanı sevin. Gök ehli de yer ehline gelir, kalplerine vesvese verirler ama hani şeytanlaşmış insanlara değil, güzel Müslümanlara, güzel müminlere. Melekler de vesvese verirler ki Allah falanı seviyor, gök ehli de seviyor, siz de sevin. Onlar da onu severler. Allah birine buuz ettiği zaman Cibril'i çağırır, der ben falana buuz ediyorum. Cibril de buuz eder, gider gök ehline söyler, onlar da yer ehline söylerler. Güzel müminler de yer ehlinden ona buuz ederler. O yüzden müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleri dillerler. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala dilediğini dilediğine sevdirir, dilediğini dilediğine buğz ettirir. Bazen sevgiyi veya nefreti doğuran şeyler sebeplerdir. Sebeplerdir ama sebepler her zaman sonuç değildir. Birçok meselede olduğu gibi. Bunun nereden anlıyoruz, fıkh ediyoruz? Allah diyor ki Peygamberine Celle Celaluhu, sen diyor dünyayı da harcasaydın onların kalplerini ülfet ettiremezdin. Ama Allah onların kalplerini birleştirdi. Yani dünyayı harcamak, mesela insanların birbirine kalbini sevdiren şey nedir? Birbirlerine ikram etmeleri, hediyeleşmeleri, öyle mi? Birbirlerine hak ve hukuklarını gözetmeleri, birbirlerine hak ettiği saygıyı göstermeleri. Bunlar evet sevgiyi oluşturabilecek sebeplerdir ama bunlar sonuç demek değildir. Öyle olsaydı dünyayı harcamakla herkesin kalbinin birleşmesi gerekirdi. Öylese bu kevni Allah'ın elinde, Allah dilediği anda olur. Allah dilediklerinin kalplerini birleştirir. O yüzden müminler Allah yolunda savaşa bir binanın tuğlaları gibidir. Onlar ağaca benzerler müminler ki rüzgar vurduğunda ağaç yalpalasa da devrilmez. Ama münafıklar topluluğu suyun üzerindeki köpük gibidir ayette dediği gibi ilk vuran rüzgarla devrilirler. Çünkü kökleri sağlam değildir. Toprağa iyice yapışmamışlardır. İşte bu müminler arasındaki ağacın kökleri gibi veya binanın tuğlaları gibi birbirine geçmeyi sağlayacak olan şey Allah'ın iradesi, Allah'ın dilemesidir. O yüzden hep birbirimize dua etmemiz gerek. Peygamber sasam diyor ki birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Eğer bir kardeşinize karşı şeytan buuz Vesvesesi veriyorsa düşmanlık vesvesesi veriyorsa o kardeşinize dua edin göreceksiniz ki kalbinizdeki buz ve düşmanlık yok olup gidecek. Buna benzer birçok nas var bu konuyu anlatan. Mesela müminler dua ediyorlar diyorlar ki Rabbana alfi kulu bine gilden ey Rabbimiz bizim kalbimizde müminlere karşı gil yani katılık onlara karşı düşmanlık buz nefret gibi şeyleri koyma kılma niye istiyorlar demek ki girebiliyor. Mümin de olsalar girebiliyor. İyi insanlar da bak Müslümanların demiyorlar. Müminlerin güzel iman ehli olan insanlara karşı kalbe buz gelebilir. Allah cenneti vasfederken orada diyor kalplerde düşmanlık yoktur, nefret yoktur diyor birbirlerine karşı. Cennet ehlini vasfederken Allah s.a.w. niye dünyadayken yeri gelmiş edebilir? En basit örneği Ebu Bekir Ömer anhuma ne kadar seviyorlar birbirlerini? Malum, herkes biliyor yok. Ama Peygamber'in huzurunda tartışınca diyor ki, sen bana hep muhalefet ediyorsun zaten diyor. Bu gösteriyor ki şeytan onları işlemiş vesveseyle. Heh? Şeytan gelmiş kulağın altından fısıldamış. O yüzden Allah'tan bu konuda afiyet dileyip kardeşlerimize ne yapmamız lazım? Rahmetle dua etmemiz lazım ki Allah bizim kalplerimizi ülfet ettirsin. Kimse bulunmaz Hint kumaşı değil. Cemaat insanlara ki cemaat Allah'ın dinini ikame eden cemaattir. Yoksa beş kişi bir araya gelmek, 500 kişi bir araya gelmek cemaat olmak değildir. Allah'a iman eden, Allah'ın dinini yaşayan bir topluluğa insan muhtaçtır. İnsan ona muhtaçtır ama o topluluk insana muhtaç değildir güzel kardeşler. O yüzden birbirinize muhtaçsınız. İster bunu kabul edin ister kabul etmeyin. Allah böyle takdir etmiş. Allah böyle dilemiş. Sen unuttuğunda senin yanında sana hatırlatacak bir adam lazım. İleriki ayetlerin tefsirinde de gelecek. Hatırlatmak ancak korkanlara fayda verir. O yüzden Allah'tan temenni Müslümanların kalplerini bir araya getirmesidir. وَهُوَ ve الْوَدُودِ O Allah gafurdur, veduttur. O Allah ki zul arşil mecid, övülmüş arşın sahibidir. Bu Arapça sahib demek. Yani onun sahibidir. arşül mecid, övülmüş arş. Arş Arapça oturak demektir güzel kardeşler. Arş Arapça oturak demektir. Şu var ya benim oturduğum şey. Bunun adı Arapçada arştır. Derler ki: "Haza arşu hada'r racul." Bu bu adamın arşıdır derler. Yani oturağ demektir. Ama Allah yarattığına benzemez Haşa. Arş bir mahluktur. O sınırı olan bir şeydir. Ama Allah'ın yarattığı mahlukat arasındaki en büyüğüdür. Çünkü defalarca da anlattım. Yerlerin ve göklerin kürsüye olan oranı koca bir çöldeki halka gibidir. O kürsü ki yerleri ve gökleri içerisine almıştır. Vasiyahu kursiyus semawati vel ard. Onun kürsüsü yerleri ve gökleri içine almıştır. Kürsü ise arşın yanında çöldeki bir halka gibidir. Arşın büyüklüğünü şimdi düşünün. Yani Yerler ve gökler derken dünya ve üzerindeki gök değil. Galaksiler, yıldızlar, güneş sistemi, o kadar gezegen anlattıkları bilim adamlarını. Bunlar yerler göklerin ne kadarı Allahu ale. 7 kat yerin, 7 kat göğün ne kadarı Allahu ale. Bunun kapsadığı bir kürsü, oranı çöldeki halka ve o kürsüyü kapsayan bir arş ne kadar büyük bir arş. O yüzden diyor zul arşil mecid, övülmüş arş. O büyük arş. Arş deyince zaten cinler, şeytanlar titriyorlar. Sebebi onlar iyi biliyorlar kulak hırsızlığına oraya çıkıyorlar çünkü. Daha önce geçen ayetlerde bunun tefsirini yapmıştık. Önceki dersleri dinleyenler, bilenler bilirler. Onlar kulak hırsızlığına çıktığı için çok iyi biliyorlar aşkın ne kadar muazzam bir şey olduğunu. Mahlukatın en büyüğü. Allah istiva etmiş. Yani istiva Arapça oturmak demek ama haşa Allah Bizim oturduğumuz gibi oturmaz. Allah yarattığı bir şeye benzemez haşa. Onu kim söylerse kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Ama Allah o büyük arşın sahibi İhtiyacın vardı yok. Haşa. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah bunu bir fitne vesilesi kıldı. imtihan vesilesi kıldı. Kimileri bununla saptılar, kimileri bununla hidayet erdiler. Zul arşin mecid fe alul lima yurid Allah dilediğini yapandır diyor ayette. Çünkü Allah kahhardır, Allah güç sahibidir. O kadar kafiri küfre dilemiş onlara küfrü. Çıkabilir mi kaderinin dışına? iman edebilirler mi? Edemezler. Allah dilemede ne demezler? Kader bu işte. Allah kahar, Allah cebbar. Dilediğini dilediğine yaptıran. İman dilediği de imanın dışına çıkıp küfre dalamaz istese de. İsteyemez böyle bir şey. Çünkü Allah dilediğini yaptırandır. Fa'al Arapça. Fa'al yapan demek. Fa'ale yaptı demek. Fa'al Arapçada mübalalı fiil. Yani her dilediğini yaptıran yani. Bila istisna. istisnasız bir şekilde. Fa'alul lima yurid. Ne istiyorsa onu yapar. Kimseye sormaz. Allah İblisi yaratırken sana bana mı sordu? <gülüyor> Çocuğum biri bir yerde soruyor. İşte hocam diyor. İşte dinin bu hükmü işte e, Akika'da kıza iki tane Erkeğe, erkeğe iki tane kıza bir tane kesilmesi ve mirastan erkeğin iki pay, kızın bir pay alması neden diyor. E Edelim Allah iblisi neden yarattı? Diyor ben o soruyu sormadım ki. E diyorum, farkı ne? Farkı yok ki. Allah dilediğini yapandır. Sana mı soracaktık mirastan kime ne kadar pay ederken? Ya falana bir sorayım da ondan sonra karar vereyim mi diyecek Allah subhanahu ta'la haşa. Allah dilediğini yapandır. İster boyun ey, ister eyme. Allah kaderine zaten herkesi boyun edinmiş. Allah meydan okuyor bütün herkese. Bununla beraber de sana orduların haberi geldi mi? Bununla alakalı hadis naklediyor diyor zaten i̇bn Kesir Rahimallah. Bir gün Peygamber Sallam bir kadının yanından geçerken bu ayeti okuyor. Ve ardından e, Peygamber Sallam, evet şey kadın diyor ki evet bana Ayetler okununca bana o orduların haberi geldi diyor. Bu peygamberin Kur'an'la konuşmasıdır. Birazdan diğer surelerde de gelecek. alak suresinde falan. Kur'an'ın bütün hitaplarına cevap vermiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela diyor. <gülüyor> Allah kuluna kafi değil midir? Evet Allah kuluna kâfidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep bunlara cevap vermiş. Namaz kılıyorken, Kur'an okuyorken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara cevap vermekten geri durmamış. Ve ayet devam ediyor tabii ki ayetler. Allah subhanahu ve teala demişti ki Allah dilediğini yapandır. Hadis, orduların haberi geldi mi? Firavun ve Semud. Kimin ordusu? Firavun'un ordusuyla Semud'un ordusu. Ona askerlik yapanlar. Ona kulluk edenler. Şimdi herkes konuşuyor yani. O tağut, bu zalim, bu kafir. Ya o kafiri, zalimi tağutu tağut yapan, azgın yapan onun ordularıdır, askerleridir yani. İnsanları korkutan askerlerdir. Adam benim evime baskına kendisi gelmiyor vatandaş yönetici. Adamlarını gönderiyor yani. Adamlar da polisler, askerler onlar basıyorlar. Eğer bu e, şehrin dışında ormanlık arazideyse jandarma basıyor. Yani şehir merkezindeyse polis gelip basıp alıp götürüyor seni. Ne için sakallısın? Ne için işte Tevhid'e inanıyorsun? Ne için şeriatçısın? Elhamdülillah şeriatçıyız. İnkar etmiyoruz ki zaten. Sanki bir suçmuş gibi niye dayatıyorsun ki? Yahudi inanç özgürlüğü veriyorsun da Müslümana niye vermiyorsun? Yahudi kendi şeriatıyla hükmoluyor da ben deyince Müslümanın kendi şeriatımla hükmolacağım. Bu mu suç oluyor? Tabi kim kime neyin hesabını soracak yani? Kim kime neyin hesabını soracak? Tilkiler, çakallar, piyasada adam olmuşlar, kuzuları yargılıyorlar. E hiçbir zaman tilki kuzunun masumluğuna hükmeder mi? Karnı acıkmış, yiyecek bir şeyler lazım. İster istemez kuzu hep suçlu olacak. Bir kıssa anlatır Araplar, kurduğun biri kuzu yatırmış, tam kesecekmiş, kuzu da can havlinden ayağını vurmuş. Hani kurtarayım kendimi diye, gördünüz mü ağalar demiş, bak nasıl tekme atıyor, bu öldürülmeyi hak etti demiş yani. Şimdi bunlar da böyleler, Rabbimiz Allah'tır dedik diye hapsediyorlar, sonra o baskılardan dolayı bir tepki olarak, etkiye tepki olarak bağırdın mı, çağırdın mı, bir şeyler yaptın mı da Hemen ondan sonra diyorlar ki bak böyle yaptılar. Suçlular. E sen ittin ona ben yapmadım ki. Teröristleri devletler yetiştirir. Onlar diyorlar biz Müslümanız başka adımız yok da. Zalim despot yönetimler kendi düşmanlarını kendileri hazırlarlar. Yaptıkları zulümlerle beraber. Kafir bir devlet de olsa Roma yüzlerce sene insanlara hükmetti. Osmanlı da hükmetti ki içinde kafirde yaşıyordu. Hristiyanı da Yahudisi de vardı. Osmanlı devletinde. Başka devletlerde. Ama adil olan bir devlet senelerce insanları hükmedebildi. Ama zalim olanlar kendi halkları tarafından ezildiler. Bugün Beşar Esad'ın, Dün Kaddafi'nin ve sırasıyla hepsinin ve onların asıl başı tetikçisi olan Amerika'nın yarın ezileceği gibi. Tabi Allah ayeti devam ediyor. Belirlediğine kâfirü fî tek zîb. diyor ki ayet-i kerimede şüphesiz kafirler bir yalanlamanın içindedir. Kafir yalanlayandır zaten ama küfrün çeşitleri vardır. Tekzîp bunlardan bir tanesidir. Alay etme bunlardan bir tanesidir. cehalet bunlardan bir tanesidir. Şek şüphe bu küfür çeşitlerinden bir tanesidir. Buna benzer nifak gibi, itikadi nifak gibi küfrün farklı çeşitleri vardır. Allah burada özellikle yalanlayan kafirlere vurgu yapıyor. Belirlediğine kâfiru fi't-tezkîb ve Onlar yalanlıyorlar. Allah tuzaklar kurduğunu zannediyorlar. Allah onları her taraftan çevre çepe kuşatmıştır diyor. Yani Allah onların tuzaklarına karşı tuzak hazırlamıştır. Bugün birçok devlet yani kafir devlet, yeryüzündeki kafir devletler bir avuç Müslümanları kullanmak adına kullanmak adına yeri gelir Afganistan'da destekler, yeri gelir Kosova'da destekler, yeri gelir yeri gelir Suriye'de kendi siyasetleri için destekler. Onlar bununla tuzaklar kurduğunu zannederler ama hesaba katmadıkları birinin tuza var. O da alemlerin Rabbinin tuza. Bu kadar çabanın ve gayretin neticesinde yeryüzünde yayılan bir tevhid dini var. Müslümanların beceremediği ama kâfirlerin yardımcı olduğu bir dağılma süreci var. Her gün televizyonlara çıkartıyorlar, birilerini oraya teşvik edeceğiz diye. Sonra bir televizyona çıkıyor, ATV haberde işte selefi bilmem ne lider, Suriye'de papaz kaçırmış 50 milyon dolar fidye istiyor. Aa selefilik neymiş diyorlar. Millet onu merak ediyor. Her haberde selefilik, selefilik, selefilik, selefilik. Millet din okumaya başlıyor. Biraz Google'a yazıyor, Şeyh Google'a soruyorsun her şeye cevaplıyor zaten selefilik yazıyor oradan böyle yazılar dersler geliyor bir bakıyorsun herkes selefi olmuş yani onların tuzağı varsa Allah'ın da tuzağı var Allah bu manada bütün kafirleri kuşatmıştır kaderine götürüyordur o da Allah'ın dilediği şeydir peygamber zaten söyledi kıyamet kıyamete tekrardan nübüvvet menheci üzere hilafet kurulacak adamlar Tunus'ta Ürdün'de gösteri yapıyor binlerce kişi meydanda hilafet istiyoruz diye tevhid bayraklarıyla binlerce sakallı çıkıyorlar dökülüyorlar sokaklara Bundan 30 sene önce kim yapabilirdi bunu? Tunus'ta devletten aldığın belgeyle sakal koyabiliyordun. Kendi mahallenin dışındaki hiçbir camide namaz kılamıyordun. 25 sene önce. Ve Süleyman Demirel de Türkiye'de o zaman Cumhurbaşkanı kendini dedi ki bizim Türkiye'deki hedefimiz İslamcılar üzerine Tunus modeli dedi. Ağzıyla söyle. Ne oldu aradan geçen 30 senede? Kafirler hiçbir tuzak kurmadı. Her gün tuzak kuruyorlar gece gündüz. Ama Allah onları çepeçevre kuşatmış kaderine boyun eğdirmiş hem azgınlıklarını arttırıyor ama onların bu azgınlıkları sebebiyle hakkı yayıyor. Hak onların üzerine musallat olup yok ediyor onları ve yok etmeye de devam edecek. Belhuvel meci şüphesiz bu bilakis övülmüş bir Kur'andır, övülmüş bir kitaptır kılauhim mahful, Mahfuz olan, korunmuş olan bir levhadadır bu Kur'an ki له, levhi mahfuzla alakalı olarak İbn Kesir rahimeullah Begavi'nin şu rivayetini getiriyor. İshak İbni Beşir yoluyla rivayet ettiği şu şeyde Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Aslen tabii ki bu hadis İbn Abbas'ın sözüdür. İrsal bir hadistir, mürsel bir hadistir ama gaybden haber verdiği için bu aslında peygamberin sözüdür. Hükmen merfub bir hadistir yani. İrsal de olsa, sahabe de söylese, sahabe kendi kafasında mı gaybden haber verecek? Peygamberden duymuş ama ravi peygamberden işittim demeyi zikretmemiş veya Peygamberden bunu öğrenmiş, kendi sözleriyle nakletmiş. Peygamberin sözüyle i̇bn Abbas nakletmemiş. i̇bn Abbas radıyallahu anhu anhum'a diyor ki levhi mahfuz hakkında innehu fî sadrillevhi la ilahe illallahu vahdehu. diyor levhanın, levhi mahfuzun tam ortasında la ilahe illallah yazar. Allah'tan başka ilah yoktur o tektir yazar. Dinuhu el İslam. o levhin tam ortasında yazar ki onun dini İslamdır ve Muhammedu abduhu ve resuluh. Muhammed de onun kulu ve elçisidir yazar. Fe men billahi ve saddaqa bi va'dihi ve ittaba rusuleh kim Allah'a iman eder, vaatlerini tasdik eder ve resullerine de tabi olursa edkalehul cennet. Cennete girer. Vel levh levhun min durrati beyda. Levha beyaz bir levhadır. Nurdan beyaz bir levhadır. Tuluhu ma beyne's semai vel ard uzunluğu da o levhanın büyüklüğü de yerler ve gökler arası kadardır. O kadar büyüktür. Wa ard humabe inalma shikwal maghrib. Arzı ise onun arzı ise doğu ile batı arası kadardır. O kadar uzaktır. Wa hafatahu adru yakut. Onun etrafı yakutlarla çevrilidir. Bütün her tarafı. Wa dafatahu yakutuh hamra. Onun kağıdı var, ya, defter kağıdı gibi kağıt. O diyor kırmızı yakuttandır. Yazılar kırmızı yakuttandır. O şekildedir. Ve kelamuhu nurun. Kalemi de nurdur. O kırmızı levhaya yakut gibi kırmızı olan levhaya yazılan yazı da nurdur. Ve kelamuhu ma'kudun bil Onun sözü de arşta oturtulmuştur. Ve asruhu fi hicri fi hicr aslı da meleğin hicridir yani olduğu yerdir bölgedir diyor. Bunu e, İmam Begabi Rah Rahimahullah muallim Tenzil adlı kitabında nakletmiş i̇bn Abbas'tan senediyle beraber. <gülüyor> Tabi mukatil gene tabinin büyüklerinden diyor levh arşın sağındadır diyor. Levh-i mahfuz olan şey arşın yanındadır diyor. Gene levh ile alaka olarak i̇bn Abbas yoluyla peygamberden şu söz naklolunmuş aleyhissalatü vesselam İnna Allaha halaka levhen mahfuzu min durrati bayd. Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki Allah levhi mahfuzu beyaz olarak yarattı kendisini. Vasafahati min yakut hamra. Onun sahifeleri de kırmızı yakuttandır. Qalemuhu nurun ve kitabuhu nurun. Kalemi ve kitabesi nurdur. Lillahi fihi kullu yawmin ve 300 lahza. Allah her gün 360 kere ona ne yapar? Lahva, mülahaza etmek. Buradan gelir. Allah 360 kere ona bakar her gün. يَخْلُقُ <gülüyor> وَيَرْزُقُ Baktığında yaratır ve rızık verir. وَيُمِيدُ <gülüyor> وَيُحِيِرُ Öldürür, diriltir. وَيُعِزُ <gülüyor> وَيُذِلُ Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil kılar. وَيَفْعَلُ <gülüyor> مَا Allah dilediğini yapar, Allah dilediğinden sorulmaz. Celle Celaluhu bu da Muacebül Kemir'de e, Tabarani tarafından rivayet edilmiş başka bir hadistir. Bununla beraber Buruş suresinin tefsiri bitmiş oluyor. Buruş suresinden sonra da Tarık suresi var. Tarık nedir? E, bununla alakalı Tabi Tarık suresi Mekki bir suredir. Mekki surelerden bir tanesidir. E, Tarık'ın ne olduğu ile alakalı olarak da yıldızdır tefsirleri yapılmış alimler tarafından. Zaten birazdan o yorumları da getireceğiz ama Tarık suresinin faziletiyle alakalı olarak şu rivayet sabittir. Nesai rivayet etmiş. İmam şey Muaz bin Cebel radiyallahu anhu kalmine imamlık yaptığında Bakara suresini okutunca adamın biri çok uzun olduğu için gidip kendisi kısa bir namaz kılıyor ve ardından şeye gidiyor. E, bu haber Muaz'a ulaşıyor. O diyor münafıktır söyleyin ona. Adam da bunu duyunca Peygamber'e şikayet ediyor. Diyor ki Muaz bana münafık dedi. Peygamber sana sen dedi ki Efettanun ya Muaz, sen insanları fitneye düşüren mısın ey Muaz diyor. Mekene yakfi Sana diyor Tarık suresini okumak yeter. Wa shamsi ha ha. Bir de Şems suresini okumak yeter diyor. Bu da hani bu surenin faziletiyle özellikle yatsı namazında bu surenin e, okumanın fazilet ile alakalı sabit olan bir rivayettir. Surenin ilk ayet-i kerimesi "Ves-semai Biliyorsunuz Allah yarattıkları üzerine yemin eder. Allah diyor ki göğe ve Tarık'a yemin olsun ki. "Vem me adrake't-tariq?" Sonra Allah tefsir ediyor. Diyor ki sen Tarık nedir? Nereden bileceksin? Bilir misin Tarık nedir? en necmüs Takip diyor. Tefsiri geliyor. O Takip olan yakıcı bir yıldızdır. Hatırlayacak olursanız Saffat Suresi ve başka ayet-i kerimeleri tefsir ederken 29. cüzde özellikle Tebareke Suresinde yıldızlardan uzun uzadıya bahsederken yıldızlar göğü süslemek için yaratılmışlardır. Bununla beraber yıldızların şeytan taşlamak gibi bir görevi vardır. Hatta Nebi salsan bir gün ashabıyla giderken yıldız kayıyor. Diyor bu nedir bilir misiniz? Diyorlar ki biz biliriz ki cahiliyede şirk hayatında hani bu büyük birinin doğumu veya ölümü için bir habercidir. Yani kayan yıldız. Diyor öyle değildir. Bu şeytanların kulak hırsızlığı yapan şeytanların gökte taşlanmasıdır diyor. وَالْسَمَاءِ <gülüyor> وَالْطَارِقِ <gülüyor> Göğe ve yıldıza yemin olsun وَمَا اَضْرَاكَ مَالْطَارِقْ اَنَّجْمُ السَّاقِبِ O yakıcı bir yıldızdır. O yüzden cinlerin nefret ettiği ayetlerden bir tanesidir bu ayetlerden. Özellikle hani bu tedavide kullanılabilecek bir suredir. Tarık suresi. Özellikle bu annac mustaqib ayeti o yakıcı bir yıldızdır. Onları yakan bir ayettir. Yani özellikle bunun tedavisi yapılırken bu kullanılır. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Allah Subhanahu Taala diyor ki her nefsin başında bir hafız olan yani koruyan bir gözetleyici vardır diyor. Bakın bu Allah'ın her kula verdiği Rat Suresi 11. ayette zikrettiği koruyucu meleklerdir. Allah ayette diyor ki lahumu akibat Muakkibatımın beyni dayıyor <gülüyor> ve minxalife ypfuzunahu min Onların önlerinde ve arkalarında muakibat vardır. Melekleri anlatıyor muakkibat melekleri bunlar. Onlar diyor Allah'ın emriyle onları korurlar. Yani Allah'ın takdiriyle geçirdiğimiz bir kaza var. Tamamıyla Allah'ın koruması yani. Araba taklalar atıyor, dönüyor. Sürücünün olduğu yer böyle eziliyor, büzülüyor. Araba pert olmuş, yok olmuş araba. Ama sanki böyle kağıdı böyle dürersiniz ya içindeki yok olmasın. Çocuk anne karnında dışarıdan baskıda gelse böyle korunur ya. Allah subhanahu aleyhi öyle koruyor. Yani sıkışmanın eseri yok. Araba büzülmüş ama sıkışan tek bir tane adam yok. Niye Allah dilemiyor? Depo patlıyor. Elektrik aksamı çalışıyor. Benzin elektrikle temas ediyor. Patlamıyor. Niye Allah koruyacak? Celle celalem. Subhanahu o dilediğinde insan ölecek yani yoksa tabi Allah'ım hamdolsun Allah da kafirleri sevindirmedi. Onlar sevinecekleri bir haber için hemen damladılar oraya da iki dakika sonra ama Allah onları sevindirmedi. Tıpkı Uhud savaşında bu Sufyan'ın Uhud'un eteğine gelip Muhammed aranızda mı diye bağırması. Bakıyor ses yok. Ebu Bekir Ömer aranızda mı? Bakıyor ses yok. O da bağırmaya başlıyor. Zannediyor ki hepsi öldü. İşte Bizim uzzamız var sizin uzzanız yok. Peygamber o dakikaya kadar susturan, susmayı işaret eden peygamber diyor ki ona cevap verin diyor. Cevap verin. O sırada ne dilin deyince bağırıyor ya Allahü mevlana la mevlalekum. Allah bizim mevlanız da sizin mevlanız yoktur. Ömer bağırıyor ey Allah'ın düşmanı Allah seni sevindirmeyecek. O sordukların hepsi yaşıyor hayattalar diyor. Yani. Allah'ın düşmanları da sevinmek için geldiler ama Allah sevinçlerini kursaklarında bıraktı elhamdülillah. Çünkü Allah dilediğinde öleceğiz. İnsanlar istediğinde değil. Allah takdir ettiğinde ölüm bize gelecek. Allah ayeti kelimenin devamında in kullü nefsîyle māleha insan mimma Allah diyor ki insan neden yaratıldığına bakmaz mı? Nedir o yaratıldığı şey? Ayetin devamı da bunu gene aynı şekilde tefsir ediyor. Yuhriju mimbeyni surbi ve tarāib. İnsan nereden kuluq mimma O fışkıran bir sudan yaratılmıştır ki o menidir. Erkekten çıkan kadının rahmine yapışan ve çocuğun olmasının sebebi olan vesilesi olan iştir. Khuliqa mimma insan İnsan hatırlamaz mı? Bir pis meniden yaratılmış, fışkıran bir sudan. Yukhricu beyni sulb ve taraib. Sulp ve taraib'in arasından çıkan bir şey. Şimdi sulp insanların şu bel bölgesi. Tabii müfessirler çok farklı görüşler naklediyorlar. İşte biri diyor omuzların arasıdır. Biri diyor omuzdan aşağı kadar olan kısımdır sulp. Biri diyor taraip göğsün üstüdür diyor. Biri diyor taraip göğsün üstüdür diyor. Yani kadınla erkeğin zaten e, cinsel organların arka tarafında zaten hani meninin üretimi yapılır. Oradan zaten anne rahmine düşer ve annenin belinde, rahminde, karnında, göğsün altında, sırtın içinde çocuk dünyaya gelir. Yani birçok görüş var ben hani mevzuyu uzatmamak için alimlerin tek tek isimlerini okumuyorum sahabe tabinin büyüklerini. Her biri sülp ve tarayb için aynı ortak tanımı aslında yapıyorlar. O da şu sırtla bel arasındaki şu arka kısım yani anne rahminin ve babanın menisinin üretildiği insan vücudundaki o merkez noktayı kastediyor. O oranın arasından çıkarılmış bir su ile fışkıran bir su ile yaratılmıştı. Yani Allah burada ne olduğunu, insana ne olduğunu hatırlatıyor. Bak sen böyle bir şeydin yani. O yüzden kibre gerek yok. O yüzden Rabbin emirlerine büyüklenmeyin anlamı yok. اِنَّهُ عَلَى رَجْهِ اِلَا Kadir Şüphesiz o Allah ki onu döndürmeye kadirdir. O da malumdur ki öldükten sonra Allah'ın insanları tekrardan diriltmesidir. يَوْمَ <gülüyor> تُبْلَ O gün döndürdüğü gün gizliliklerin hepsi açılır dökülür. Allah o gün bize afiyet versin. Evet. Allah mümine o gün ikram eder de örtü çeker. Sahih bir hadiste Buhari rivayet ettiği sahih hadiste olduğu gibi Allah örtüyü çeker ve der ki ey kulum, efal tekaza, ifaltekaza. "Kâl n'am." "Kâl n'am." Der ki böyle yaptın mı falan gün? Evet. Böyle yaptın mı? Evet. Böyle yaptın mı? Evet. Allah perdeyi çekmiş ama başka kimse yok. Kuluyla baş başa. Yaptığı günahları ikrar ettiriyor ona ikrar ettirdikten sonra diyor ben hepsini dünyada örttüğüm gibi burada da bağışlıyorum. Hepimiz günah işliyoruz. Hepimiz günahkarız. Allah bunları bir ifşa etse hiçbirimizin insan arasına çıkacak yüzü kalmayacak. Allah dünyada gizlediyse inşallah temennim odur ki Allah subhanahu ahirette de gizleyecektir onları. Magfiret edecektir çünkü bu hadis bunu gösteriyor. Ama öyleleri var ki Allah gizliliklerini hep açıp dökecek. Tabi bu gizlilikler ee, sadece şey değildir. İşlenen günahların açığa çıkarılması değil, hainliklerin çıkarılması. Var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde sabit olan şu hadis var. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor, kal enne Resulullah sallallahu aleyhi ve قال, yarfa'u le kulli ist ist ist istihi Her hainin diyor başında hainlik bayrağı kaldırılır diyor. Hainlik sancağı kaldırılır. Ve yakal denilir ki hazihi gadratu fulan ibnu fulan. Bu falan ibni falanın yani falanın çocuğu falanın hainliğinin bayrağıdır denir. Allah herkese rezil eder onu. Münafıklar o hainlerin birincileridirler. Verdikleri söze ihanet edenler. Ahitlerine ihanet edenler. Müslümanlara ihanet edenler. Sözüne ihanet edenler. Bunlar hainlik yapmışlar ve din günü o bayrağı kaldıracaklar kıyamet günü. O yüzden hainler dünyada insanları aldatmakla zannederler ki kurtuluşu erdiler. Oysa ki öyle değil. Asıl onun din günü Allah'ın katındaki hesabı var. Din günü Allah'ın katındaki hesabı. insanın en çok korkması gereken şey. Zaten nifakın bir alametidir. Dört alametinden biridir. وَاِذَا اْتُمِنَا خَانَ Yani emanet edildiği zaman ihanet eder. Bazen size söz emanet edilir. Siz onu konuşursanız hainlik edersiniz. Bazen para emanet edilir. Onu sahip çıkmazsanız ihanet etmiş olursunuz. Bazen size nefis emanet edilir. Sahip çıkmazsanız hainlik etmiş olursunuz. Yani size bırakılan emanet ilim de olabilir. Hakkını yerine getirmezseniz ihanetini yapmış olursunuz. O yüzden hainliği sadece belli başlı kısıtlı, dar ölçülerde tefekkür etmeyin. Hainlik birçok şey de olabilir. Size yapılan dostluğa, ikrama karşılık kötülük sunmanız bir hainliktir mesela. Size yapılan tebessüme düşmanlıkla karşılık vermek, size yapılan iyiliğe kötülükle karşılık vermek hainliğin başka bir çeşididir. Böyle bir kötü akıbetten Allah'a sığınır. Afiyet dilerim. Kendi nefsim ve sizin nefisleriniz için. يَوْمَ sara'ir, السَّرَائِرِ فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةِ وَلَا O günkü o günkü insan için kıyamet gününde bir kuvvet ne de bir yardımcı vardır. <gülüyor> Vas-sema'i zati'r-racae. O gün diyor, sema döndürülmüştür. Ve'l-ardz <gülüyor> zati's-sad'i. İbn Abbas diyor ki, yani yeryüzü o gün yeryüzü nebatına atmıştır. Vas-sema'i zati'r-racae ve'l-ardz zati's-sad'i innehu la kavlun fasl. O öyle bir sözdür ki o gün artık fasıl günüdür. Fasale Arapça bime'ane hakemedir. Yani hükmetmek manasındadır Fasale. O yüzden hakime fasıl derler. Hak batıl arasına ayırır hükmeder. Der ki sen bu hak sahibisin bu kadar da hak senindir der. Mesela ister e, İslam hakimi bir mesele hükmedebilir. Mesela şöyle bir ihtilaf mal Benim mi senin mi? Dediği zaman bunun yarısı senin yarısı senin. artık fasale. Arapça fasale ayırmak demek. Aslında. Ama diğer manası hakemedir, hükmetmektir. O yüzden hakim içtihad ettiği zaman, hüküm beyan ettiği zaman düşmanlığın arasını ayırmıştır, hüküm vermiştir. اِنَّهُ لَقَوْلٌ fas. <فَصْء> o artık hükmün beyan edileceği gün. Dünyada ihtilaf ettiğin, gerek dinde, gerek tafsilatta, gerek dinin aslında, gerek furuunda, gerek insanların kendi arasındaki ilişkilerde nerede olursa olsun. Büyük küçük hepsinin hesabı din günü Allah'ın katında. اِنَّهُ لَقَوْلٌ faslu وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki yani o şaka değildir diyor. O gün şaka değildir. Niye bunu diyor? Müşrik kavim şakacı. Akşama kadar bırak espri yapsınlar. Akşama kadar bırak kahkahatsınlar. Akşama kadar bırak eğlensinler. Başka hiçbir şey yok. O yüzden futbol yetmiyor, basketbol yetmiyor, eğlence merkezleri yetmiyor, sinema yetmiyor, tiyatro yetmiyor. Her gün yeni bir şeyler katıyorlar eğlence hayatlarına. Hayatları eğlence üzerine kurulmuş. Allah diyor ki o gün şaka değil arkadaş. Yani o gün bin kişiden 999'unun cehenneme gireceği gün. Polyanlacılık yapmanın anlamı yok ki yani. Millet ateşe girecek yani. Açık. O yüzden Allah şakacı bünçlük bir kavme reddiye veriyor. Diyor ki o gün şaka değil. Göreceksiniz ciddi, ciddi ciddiyetin ne olduğunu O gün. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ O kafirler sana tuzak kuruyorlar. Bugün hepimize kurdukları gibi. Ve gelecekte de çoluk çocuğumuz Allah İslam üzere onları yaşatsın ve öldürsün. Onlar da yaşıyorken onlara da kuracak kafirler gene tuzak. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ Adam diyor size Amerika Suriye'de diyor, kullanıyor diyor kendi siyaset için. Ya onu biliyoruz. Onu bilmek için akıllı olmaya gerek yok ki yani. Üç tane haber izle onu biliyorsun zaten yani. Üç tane makale oku zaten onu herkes görüyor. Önemli olan senin ona ne hazırladı. İnnehum yekidune keyde. Onlar tuzak kuruyorlar. Ve <gülüyor> ekidu Ben de kuruyorum diyor. Sen merak etme. Emrolunduğun işi yap. Festaqim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost Wa bud, wa udhu ve Ona ibadet et. Ona tevekkül et. Rabbu <gülüyor> Rabbinin yaptıklarından kafir değil. Sen amel etmeye devam et. Sonuç olmasa bile sonuca varacak. Sen sabırlı ol. Allah bunu ne birçok ediyor? Bir çok bu Rabbu ki Ölüm gelene kadar sen ibadet etmeye devam et. Çünkü benim de tuzağım var o kafirlere. Sen emir olunduunu yap. Inna <gülüyor> Allah diyor ki sen acele etme. Kafirlere mühlet ver, birazcık göreceksin ki onlar helak olacakları büyük bir azaba emilhum ruvay yani birazcık onlara müsaade et demek bu. Onlar büyük bir azaba girecekler diyor Lokman suresi 24. ayeti İbni Kesir bu ayetin tefsini getirmiş. O da numette ohum kali ile Allah kafirleri için diyor ki biz onları birazcık faydalandırırız. ruhu ile ardabine Sonra da onları katı acıklı büyük bir elem verici azaba da zorlamış oluruz onları. Yani bu yaptıkları biraz metalanmaları, dünyevi ellerindeki malları, e, ellerinde var olan güç, mal, mülk, çoluk, çocuk, kadın, eşya. Bunların hepsi diyor Allah subhanahu bizim onları metallandırmamızdır. Onlar azabı arttısınlar diye, azapları daha da kat kat olsun diye Allah'ın onlara verdiği şeylerdir. Allah muhakkak ki onlara azap edecektir diyor. Burada kalacağım inşallah. Sübhi ismi rabbikal alâ ala suresinin tefsiri var. Allah subhanu ve teala takdir eder, nasip ederse inşallah bir daki dersimizde de buradan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın verisünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil âlemin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la illa ente estağfuruke ve etûbü